de söylenenlerden de, dedim, resul Ekrem bana, La ilahe illallah de, dedi, Allah biliyor ya, bu sözü Resulullah'tan dinlediğim zaman tüylerim diken diken oldu, sonra Resulullah devam etti, göklerde sizin rızkınız ve size vaat edilen vardır, göklerin ve arzın Rabbine yemin olsun ki kesinlikle o sizin konuştuğunuz gibi haktır, Zariyat, 51. Sur 22-23, Resulullah bunları söyledikten sonra çıktı, ben de onun arkasından çıktım, ona yetiştim ve Müslüman oldum.